Kendisi ile cennete girilen imanın beyanı Tarikat söz konusu olsun olmasın, her Müslümanın cennetin anahtarı olan imanını muhkemleştirmesi, yani tashihi itikat etmesi, bütün farzlardan önce farzdır. Nitekim Cibril'in hadisinde de anlaşıldığı üzere, önce iman ve İslam, sonra iman ve İslam'ın şartı olan ihlas, yani ihsanın öğretilmesi gerekir. Bu itibarla salikin, tarikate intisab etmeden önce veyahut intisabın akabinde bir ilmi hali okuması yahut okuyanı dinlemesi farz olur. Maatteessüf, tarikat mensupları, kısmı azamisi, bunu ihmal etmektedirler. Her şeyden evvel bilmeliyiz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, Önce iman ve İslam'ı, sonra helal ve haramdaki hükümleri öğretmiştir. Kur'an-ı Hakim'de ve etul buyut min ebvabiha ve evlere kapılarından girin buyurulmuştur. Bina analey İslam binasının içine girmenin ilk kapısı ilimden ibaret tasihhi itikat ve şeriatten ibaret tevhidi bilmesidir. Kapıdan evlere girmeyen hırsız olur. Hadis-i Şerif'te Ebu Eyyub radıyallahu taala anhu şöyle anlatmıştır: İnne e'arabiyen arada li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fi seferin fa ahaza bi khitam naqatihi ev bi zimamihâ. Sümme kâle: Ya Rasulallah ev ya Muhammed, ahbirni bima yuqaribuni min ve ma yubâiduni min ثم نظر في اصحابه ثم قال لقد بوفق او لقد هدي قال كيف قلت قال فاعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصل الرحم دع الناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ده يكن انونه بر Devesinin yedeğini yahut yularını tuttu. Sonra, Ya Resulallah yahut ya Muhammed, Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver, dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sükut buyurdu. Sonra ashabı arasında göz gezdirdi ve, Yemin olsun tevfika mazhar oldu. Yahut yemin olsun, hidayete erdirildi, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata, ''Nasıl demiştin?'' diye sordu. O da sorduğu şeyi tekrar etti. Mutaakiben, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi şerik koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirsin. Sılayı rahimide yaparsın, deveyi bırak.'' buyurdu. Bu hususta, tehzib makamı başlığı altında izah gelecektir. Sıla-i Rahim, akrabaya iyilik ve yardım etmektir ki, icabına göre selam göndermek, nafaka vermek suretiyle geçimini kolaylaştırmak, ziyarette bulunmak ve hürmet göstermek gibi şeylerdir. Hadis-i şerifte görüldüğü üzere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, küçük şirk olan gösterişten ari olmak şartıyla, ameli tevhid olan ibadeti öğretmiş, sonra ibadetin de namazın dosdoğru yerli yerinde kılmak, zekatı müstahaklarına vermek ve sılayı rahimden ibaret olduğunu beyan buyurmuştur. Binaenaleyh, intisaptan önce veya akabinde müride, tevhidi yani imana mutallik meseleleri, ibadeti yani namazın ikame edilmesini, zekatın müstehaklarına verilmesini, orucun tutulmasını ve güçlülere hacca gidilmesini, cihadı, ahlak olarak da sılay rahmin gerektirmiş olduğu küçüklere şefkat, büyüklere saygıyı öğrenmesi farz olur. Bunların öğrenilmesi kapıdır. Bu kapının açıcısı zikrullah'tır. Nitekim Hz. Muad radıyallahu teala anhu şöyle anlatmıştır. بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهم صدقة taçadu min âğniyâihem, fâturdû fi fukrâihem, fâinhum atâğu lizâlîka, fâiyyaka vâkraîma âmâlîhm, wa t-taqi dâwta lma zlûmi, fâinnu lêys bînha vâbîn sallallahu aleyhi vesselam beni Yemen'e gönderdi. Buyurdu ki, gerçekten sen ehli Kitap'tan sayılan bir kavme gidiyorsun. binanaley onları Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmeye davet et. Eğer onlar bunda sana itaat ederlerse, kendilerine bildir ki, Allah onlara her gün ve gecede beş vakit namaz farz kılmıştır. Onlar buna da itaat ederlerse, onlara bildir ki, Allah kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek bir zekat farz kılmıştır. Şayet onlar buna da itaat ederlerse, sakın mallarının en kıymetlilerini alma. Bilakis zekat olarak orta olanı al. Mazlumun bedduasından da korun. Çünkü onun duası ile Allah'ın arasında perde yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderirken, kendisine şu sualleri tevcih buyurmuştur. Keyfe teqdiy ize aradaleke kadaun Sana bir hüküm arz olunduğu zaman nasıl hükmedersin? Muaz buna Allah'ın kitabı ile cevabını vermiş. Feinlem tecid kitabillahi. kitâbillâhi Kitapta bulamazsan ne yaparsın? Sualine, Resulullah'ın sünneti ile hükmederim. Diye mukabele etmiş. fe لَمْ تَجْرِ ف۪ي سُنْنَةِ Ya sünnette de bulamazsan sualine de kendi reyimle içtihat ederim. Cevabını vermiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahillezî veffeqa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme limâ yerda Resulullah Resulünün elçisini Resulünün hoşnut olduğu şeye muvaffak eyleyen Allah'a hamdolsun buyurmuşlardır. Ehli kitap, kendilerine Allah tarafından peygamber gönderilen ve kitap indirilen gayrimüslimlerdir. Onların dinine giren gayrimüslimlere de kitabı denilir. Hristiyanlığı veya Yahudiliği kabul eden bir Müslüman kitabı sayılmaz. Böylesi neodu billah mürteddir. Yemenliler ehli kitap idiler. et nam eserde bunların Yahudi oldukları kaydedilmektedir. İslam'a davet her sınıf halkın itikadına göre yapılmak icap eder. Bundan dolayıdır ki ehli kitap yani Allah ve peygamber tanıyan bir kavme gönderilen Mu'az radıyallahu ta'ala anhuya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 O'na şerik koşmaktan hali kalmazlar. Mesela Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur derler. Yahudiler dahi, Üzeyir aleyhisselam Allah'ın oğludur iddiasında bulunurlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ise ya hiç kabul etmezler yahut kendilerine gönderildiğine inanmazlar. Bir tabi böyle sakat inançlara şer'an iman denilmez. Onun için ehli kitap her şeyden evvel Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun resulü olduğuna şehadet getirmeye davet edilmişlerdir. Bu hususta Kadı İyaz şunları söyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Muaz'a Evvela Yemenlileri Allah'ı tevhide ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdike davet etmesini emir buyurması, onların Allah Teala'yı bilmediklerine delildir. Yahudilerle Hristiyanlar hakkında çok bilgin kelam ulemasının mezhebi de budur. Yahudilerle Hristiyanlar her ne kadar ibadet ederek ellerindeki semai deliller icabı, Allah'ı bildiklerini göstermek isterlerse de, onlar hakikatte Allah'ı bilmezler. Gerçi akıl, bir peygamberi tanımayan kimsenin Allah Teala'yı bilmesini mümteni saymaz. Ama böylesi hakkında Kadi İyaz şöyle der. Allah'ı mahlukatına benzeten ve O'nu cisimleştiren Yahudilerle, O'na çocuk veya zevce izafe eyleyen yahut O'na hululü, intikali, ve imtizacı mümkün gören Hristiyanlar, böylece Allah'ı layık olmadığı sıfatlarla vasıflandıran veya ona şerik izafe eden ve mahlukatı hakkında muarız davranan mecusilerle seneviye fırkaları Allah'ı tanımamışlardır. Binanaley onlar kendisine ibadet ettikleri mabudları için Allah da deseler, Allah O değildir. Çünkü O, vacibül vücut olan Allah'ın sıfatlarıyla vasıflanmış değildir. Şu halde Yahudilerle Hristiyanlar Allahu u Azimuşşan'ı bilmiyorlar demektir. Sapık tasavvufçular da onlara bir nevi ittiba etmekle hulul ve ittihadı kabul etmişlerdir. Binanaley her ne kadar Müslüman bir kimse intisap ettiği zaman kelime-i şehadete davet edilmese de onun tasihi itikat etmesi gerekir. Ta ki sapık mutasavvıfların çılgın olan hulul ve ittihat meselelerine girmemiş olsun. Aslında ben oyum, o da ben fikri, Hristiyanların fikridir. Müslümanların değildir. Bu itibarla salike, yani müride, diğer ifadeyle intisap etmek isteyene, Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarını öğrenmesi ve Allah Azze ve Celle'yi mahlukun sıfatlarından tenzih etmesinin yollarını öğrenmesi farz-ı ayındır. Keyfe <Sessizlik> teqdi arada aradaleke qadaun Sana bir hüküm arz olunduğu zaman nasıl hükmedersin sorusundan ve Hazreti Muaz'ın da cevabından anlaşıldığı üzere her hususta önce hüküm Kur'an'ı hakime verilir. Sonra hadisi şerife sonra müctehitlere binaen aleyh Kur'an ve hadisten hüküm çıkarmak zor bir iş olduğu için salik'in dört mezhepten birine ittiba etmesinin, diğer ifadeyle mensup olduğu mezhebin müçtehitlerinin anlayışıyla hükümleri zapt etmesinin vacip olması anlaşılmıştır. Zamanımızda müçtehit olmadığına göre, tashihi itikatla birlikte ameli tatbikat dört mezhep imamlarından öğrenilir ve buna itaat denilir. İtaatin de iki veçhi vardır. 1- Namazın kendilerine farz kılındığını ikrar etmeleri, ki bu ilmi tevhiddir. 2- Bil fiil namaz kılmak suretiyle itaatte bulunmalarıdır, ki bu da ameli tevhiddir. İbadette olsun, sair İslami hükümlerde olsun, kaide budur. Yapılacak işi öğrenmek, inanmak hak olduğuna gönül bağlamak, ilmi tevhid, bil fiil yapmak da, ameli tevhid diye tabir edilir. İlmi tevhid meselelerini inkar eden kafir olur. İnandığı halde, ameli tevhidde gevşeklik yapan kafir olmaz, fasık ve asi olur. Hadiste, namazın farz kılındığı haber verildiğine göre, buradaki işaret, ona ait olmakla birinci vech'in tercihini gerektirdiği gibi, namazın kendilerine farz kılındığını duydukları vakit hemen kılmış olsalar, bunun kafi geleceği, vücubunu ikrar etmelerinin şart olmayışı da ikinci vech'in tercihini gerektirmektedir. Zekatın namazdan sonra zikredilmesi, tertibi vücubi değil, tertibi beyanidir. Yani evvela namaz, sonra zekat farz olur manasına değildir. Oruçla haç ise hadiste hiç zikredilmemişlerdir. Halbuki o zamana kadar her ikisi de farz kılınmışlardı. Oruç hicretin ikinci yılında, haç ise hicretin dokuzuncu yılında Hazreti Muaz Yemen'e gönderilmezden birkaç ay evvel farz kılınmıştı. Zaten Muaz radıyallahu ta'la anhu'yu Yemen'e göndermek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son icraatı olmuştu. Çünkü bir nakle göre o Yemen'de iken Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem irtihal eylemiştir. Ekser ulemanın kavli bu olmakla beraber ikinci bir nakle göre Mu'az radıyallahu ta'la ta anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken Yemen'den dönmüştür. Hatta bu nakle göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazaba gelerek, ''Mâ hâdâ, bu ne?'' diye sormuş. Mu'ad, ''Ben Yahudilerle Hristiyanlardan böyle gördüm. Hahamlarına ve papazlarına secde ediyorlar.'' cevabını vermiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''La, innehu la yescudu ehadun li ehadin.'' Dûnallahi. Hayır, hata ettiler. Gerçek şu ki, Allah'tan başkasına secde yoktur, buyurmuştur. Binaenaleyh, şeyh asla mescudun leh olamaz. Yani hiçbir peygambere veya evliyaya ibadet etmek caiz olamaz. Ancak ibadetinin icra edilmesine, ebdal makamına geçmiş olan zevatlar imam olurlar. Binaenaleyh, şeyh maksat değil, vesile olup amelin şartıdır. Ama peygamberler öyle değil. Peygamberlere tabi olmak imanın şartıdır. Neticeyi meram intisaptan önce yahut hemen akabinde müridin beş şeyi öğrenmesi gerekli olur. Birincisi tashihi itikat. Tashihi itikat için ehli sünnetin nazarı itikadın ölçüsüdür. Adlı eserimiz kafi gelmektedir. İkincisi, tashihi amel. Diğer ifadeyle, tashihi ibadet. Mesela, nimetül İslam gibi mutemet alimler tarafından yazılmış bir ilmihal kitabının öğrenilmesi. Bunlar farzdır. Üçüncüsü, adab-ı muaşeret, yani tashihi ahlak edilmesi farz veya vaciptir. Elhamdülillah, bu hususta da mufassal medeni ahlak, hatta insan ve vazifesi bir müride kafi gelmektedir. Dördüncüsü intisabı ne olduğunun öğrenilmesi vacip olur. Bu hususta da bu eser yani edeple varış, lütufla dönüş, elhamdülillah kafi gelmektedir. Beşincisi zikrin keyfiyetinin öğrenilmesidir. Yine bu eserde olsun, özleşme yolu adlı eserde olsun, reçetelerde olsun kafi derecede bilgiler verilmiştir. Sonra, intisap edenin bunların hepsini hemen öğrenmesi şartı yoktur. İtikadi, namaz ve oruca ait, icmali olsa dahi, meselelerin hemen öğrenilmesi farz olur. Sair hükümler ise, olay vuku bulduğu zaman öğrenilmesi farz olur. Mesela, Ramazan ayı geldiği vakit, orucun eda edilmesi için şartlarını, rükünlerini öğrenmek, bir Müslümanın malı nisaba ulaştığı an zekatın farzları yani şart ve rükünlerini öğrenmesi, hacca gitmeye de güç bulduğu zaman hacca bağlı olan şartları, rükünleri bilmesi, cihat edeceği zaman cihat hususundaki şartları ve rükünleri bilmesi farz olur. İşlenilecek ibadet vacip ise hakkında bilgi edinmek vacip, sünnet ise Hakkındaki bilgilerin öğrenilmesi sünnet olur. Artık kıyas budur. Enes radıyallahu ta'ala anhu şöyle buyurur. Nuhina en nes'ele Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an şeyin. Fekâne yu'ajibuna en yeci'en raculu min ehlil badiyeti'l âkilu. Feyes'eluhu ve nahnu nesme'u. Feca'e raculun min ehlil badiyeti. فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيله. قال صدقة. قال ثم ولا. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدقة ليدخلن الجنة. بزلر Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormaktan ne olunmuştuk. Bundan dolayı çöl halkından aklı başında bir adamın gelerek biz de dinlemek şartıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sual sorması çok hoşumuza giderdi. Derken çöl halkından bir adam geldi ve Ya Muhammed! Bize senin elçin geldi de şöyle bir lakırdı etti. Güya sen, Allah'ın seni peygamber gönderdiği iddiasında bulunuyormuşsun. Öyle mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet, doğru söylemiş." buyurdu. O zat şu halde "Gök yüzünü yaratan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'tır." buyurdu. Adam: "Ya yeri kim yaratmıştır?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah cevabını verdi. Adam peki şu dağları kim dikti ve onlardan her ne yarattı ise kim yarattı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah buyurdu. Adam öyle ise gökyüzünü ve yeri yaratan ve şu dağları diken Allah aşkına seni Allah mı gönderdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Buna binaen alim ilmini, mürşid irşadını halka beyan edebilir. Adam, hem senin elçin bize günümüzle gecemizle beş namaz farz olduğunu söyledi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, doğru söylemiş, buyurdu. Yine o zat, öyle ise seni gönderen Allah aşkına.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 Yemin olsun bu adam doğru söyledi ise mutlaka cennete girer.'' buyurdular. Yani farz ve sünnetlerde devam etmekle bid'atlerden sakınan hak yolun üzerindedir. Sıddîkiyye yolu da sünneti ihya, bid'ati terk etmekten ibarettir. Sıddîkiyye tarikati ashab-ı kiramın yoludur. Bu yolun temeli sünneti yani şeriatı ihlas üzere ihya etmek, ve bidatten sakınmaktır. Bunun da en kuvvetli vesilesi, zikir, rabıta ve yahut murakbedir. Bir insanın Müslüman olarak tarikatlere intisap etmek sizin Allah Teala'ya kavuşmayacağını iddia etmeyiz. Allah Teala'nın kuluna bir şey vermesi için şart yoktur. Şart hakkın vermesidir denilmiştir. Hak verdi ise verir, o başka amma ceddi kübra insanın yani müslümanın cüz'i iradesiyle ihlas üzere çalışması yani cihat etmesi ve bunda kamil bir mürşide intisap etmesidir. Bunsuz vuslat kibriiti ahmer gibidir.